6. bölüm Dünyada bolluk refah içinde olmanın kınanması babı. 757 Urve bin Ruveym'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetimin en kötüleri nimet içinde doğan, onunla beslenen, amaçları çeşitli yemekler, çeşitli elbiseler olan ve konuşurken avurdunu şişirenlerdir buyurmuştur. 758 Ömer bin Hattab'tan çok hamama gitmekten, çok ışık kullanmaktan ve yatakta çok kalmaktan sakının. Çünkü Allah'ın kulları nimeti fazla kullanmazlar. 759 Abdullah bin Ubeyd'den Ömer bin Hattab: Ey muhacir topluluğu, dünya ehlinin yanına girmeyin. Çünkü onlar Allah'ın verdiği rızkı az görüp rızka öfkelenmeye sebep olurlar. 760 İbnü Zübeyr'den Hazreti Hasan'ın kızı olan hanımının yanına girince evinde 3 döşek gördü. Bu benim, şu Hazreti Hasan'ın kızının, bu da şeytanın onu çıkarın dedi. 761 Ebu Abdurrahman el Habli'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'e bir döşek erkek için, bir döşek karısı, üçüncü de misafir. Dördüncüsü ise şeytanındır buyurdu. 762 Hasan-ı Basri'den Ali Selatü Vesselam geldi ve alının kapısında bir perde gördü, döndü. Ali onu 4 dirheme satın almıştı. Bunun üzerine Ali onu takip etti ve ey Allah'ın Resulü sizi döndüren nedir dedi. Ali Selatü Vesselam onu satıp da Aziz ve Celil olan Allah'ın yolunda tasattuk edemez miydin buyurdu. 763 Zühre'den bize ulaştığına göre Ali Sallatü vesselam'a daha önce gelmeyen bir melek Cibril ile geldi. Cibril susarken melek şöyle dedi: "Şüphesiz Rabb'in kral peygamber olmakla kul peygamber olman arasında sana tercih hakkı veriyor." Bunun üzerine Ali Sallatü vesselam Cibril'e ondan izin ister gibi baktı. Cibril de ona mütevazı olmasını işaret etti. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem kul peygamber diye cevap verdi. 764 Urve bin Zubeyr'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in giyinip heyetlere karşı çıktığı elbisesi hadra mod elbisesiydi. Uzunluğu 4, genişliği 2 zira ve 1 karıştı. Bu elbiseler halifeler zamanında eskidi. Onlar da onu başka bir elbise ile kapladılar. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda onu giyerlerdi. 765 Zuhri'den Muhammed bin Abdullah bin Abbas'tan İbn Abbas, Allah'ın Nebi'ye Cibril ile birlikte bir meleği gönderdiğini anlattı. Melek: "Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Allahu Teala kul peygamber olmanla Kral peygamber olman arasında sana tercih hakkı veriyor dedi. Bunun üzerine Ali Salati Vesselam kendisine danışır gibi Cebrail'e baktı. Cibril eliyle Ali Salati Vesselam'a mütevazı olmasını işaret etti. Ali Salati Vesselam "Hayır, kul peygamber olmayı tercih ediyorum." dedi. Bu sözden sonra Rabbi'yle buluşuncaya kadar yaşlanmış bir şekilde yemek yedi. 766 Abdullah bin Übeyd'den Ali Selatü vesselam efendimiz Cibril bana yeryüzü hazinelerinin anahtarlarını getirdi. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onlara elimi uzatmadım. Übeyd diyor ki eğer onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette elini uzatırdı. Yedi yüz altmış yedi İbrahim bin Abdurrahman bin Ağf'tan. Ömer bin Hattab, Kisra'nın hazinelerini getirdi. Abdullah bin Erkam bunları bölüştürünceye kadar Beytul Mâle mi koyacaksın dedi. Ömer, hayır. Allah'a yemin ederim ki, onu tüketinceye kadar hiçbir çatının altına koymayacağım dedi. Ve mescidin ortasına koydu. Geceyi onları koruyarak geçirdi. Sabah olduğunda üzeri açıldı ve Ömer kırmızı ve beyaz mücevherleri, pırıl pırıl parlayan şeyleri görünce ağladı. Bunun üzerine Abdurrahman bin Afun'a "Ey müminlerin emiri, niye ağlıyorsun? Allah'a yemin ederim ki bugün şükür günüdür, sevinç günüdür, ferah günüdür." dedi. Ömer, "Yazıklar olsun sana. Şüphesiz şu hangi kavme verildiyse mutlaka aralarına düşmanlık ve öfke sokulmuştur." buyurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. 768 Hasan-ı Basri'den Ömer oğlu Asım'ın yanına girdi. Asım o sırada et diyordu. Bu ne diye sordu. O da çok istedik dedi. Ömer bir şeyi çok istediğinde her zaman onu yer misin? Bir kişi her arz ettiği şeyi yemesi israf olarak Yeter buyurdu. 769 Hasan'ı Basri'den Bir adam Osman bin Ebu'n Asa Ey zenginler topluluğu Bugün ecirleri alıp götürdünüz. Sadaka veriyorsunuz. Köle azat ediyorsunuz. Hac ediyorsunuz dedi. Başka biri Siz bize gıpta mı ediyorsunuz diye sordu. O da Size gıpta ediyoruz cevabını verdi. Bunun üzerine Osman da Allah'a yemin ederim ki sizden birinizin çaba göstererek aldığı ve doğru yere harcadığı bir dirhem bizden birinin fazlalıktan taşan malından az bir şey alır gibi aldığı 10 bin dirhemden daha hayırlıdır buyurmuştur. 770 İbni Ömer'den Benim bir adama bir dinar borç vermem verdiğimin yanında kalması sonra onu başka birine borç vermem bana o parayı sadaka olarak vermemden daha sevimlidir. Çünkü sadakanın sevabı ancak verdiğin zaman sana yazılır. Bu borcun sevabı ise borçlunun yanında kaldığı sürece sana yazılır buyurmuştur. 771 İbrahim Arkameden İki defa borç vermek bir defa tamamıyla tasattuk etmek gibidir buyurmuştur. Sesnet değil mi kardeş? 772 e bu muclizden. Borç konusunda borçlunun sana dönmemesine gücü yetiyorsa bunu yap. Hakkını helal ettikten sonra borçluna bıraktığın şey Senin için sevaptır buyurmuştur. 773 Hasan'a basseden Ali Selat ve Selam Efendimiz her kimin kardeşinin üzerinde onun kendisine vermesi gereken bir alacağı varsa onu almadığı sürece kendisine sadaka ecri olarak devam eder buyurmuştur. 774 Abdullah bin Amr bin As'tan Ali sallatü vesselam efendimiz bir gün biz yanındayken şöyle dedi. Gariplere müjdeler olsun. Garipler kimlerdir ey Allah Resulü dediler. Ali sallatü vesselam birçok kötü insan içinde sayıca az olan salih kişilerdir. Onlara isyan ederler, itaat edenlerden daha çoktur buyurdu. Başka bir gün güneş doğduğunda Ali sallatü vesselam'ın yanındaydık. Şöyle dedi. Kıyamet günü ümmetimden nurları güneş ışığı gibi olan insanlar gelecek. Biz onlar kimlerdir? diye Allah'ın Resulü dedik. Hazreti Salatü vesselam kendisiyle çirkin şeylerden korunulan fakir muhacirlerdir. Onlardan her biri ihtiyacı göğsünde gizli olduğu halde ölür ve yeryüzünün dört bir yanından dirilerek haşrolunurlar buyurmuştur. 775 Yezid bin Ebu Habit'ten. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ümmetim 3 sınıf olacak. 1. sınıf kendilerini ahirete götürecek kadarı hariç ne malın çoğunu sever, ne az olsun, çok olsun malı biriktirmeyi sever. 2. sınıfa gelince mal toplamayı ve malın çokluğunu severler. Onunla akrabalarına, yetimlerine ve miskinlerine ilgi gösterirler, yardım ederler. Onunla hacc ederler ve Allah yolunda verirler. Onlardan birinin taşı dişlemesi ona kötü mal kazanmaktan daha sevimlidir. Üçüncü sınıfa gelince onlar mal toplamayı ve malın çokluğunu severler. Kazandıklarının nereden geldiğini aldırmazlar. kendilerini kınamayanlar işte kendilerini kınamayanlar da işte onlardandır buyurdu. 776 Hasan'ı bastıdan. Mescide girdi, bir takım sesler işitti. Bu ne dedi? Sakif kabilesi gerdanlıkları konusunda çekişiyorlar denildi. Bunun üzerine bana göre toprak bir kap Sakif kabilesinin bütün gerdanlıklarından daha sevgilidir buyurdu. 777 tavustan Kimin niyeti ve en çok önem verdiği şey dünya olursa Allah onun fakirliğini gözünün önüne koyar. İşi ve malı oraya buraya dağılır. Kimin niyeti ve en çok önem verdiği şey ahiret olursa Allah onun zenginliğini içine koyar. İşini ve malını bir araya getirir. 778 Hasan'a bastıdan Ali Senaat ve selam Dikkat et amcaoğlu. Aşlığından kıvrılıp yanı üzerine yattığı halde bir adamın deve veya sığır yavruları doymuş bir vaziyette geceyi geçmesi beklenir mi? Dikkat et. Bir adamın deve veya sığır yavruları doymuş iken komşusunun geceyi aç veya yan üstü yatarak geçirmesi beklenir mi Dikkat et bir adam develerinden dişi bir deveyi geliri olmayan bir aileye sütünden faydalanmaları için emanet olarak veriyor ondan sabah ve akşam sütünü sağrarak faydalanıyorlar Kuşkusuz bunun sevabı çok büyüktür <gülüyor> 779 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatu vesselam efendimiz dikkat edin. Sabahleyin bir kap, akşamleyin bir kap süt veren bir deveyi bir aileye bağışlayan kimse için bunun sevabı pek büyüktür. Ebu Hureyre dedi ki: Bize ikinci defa sabahleyin bir kap ve akşamleyin bir kap buyurdu. 780 Delil oğullarından kölesi bir ihtiyardan. Ebu Hureyre ile birlikte çıkmıştım. Ona sorular soruyordum. Evinin kapısına gelince bana döndü ve hakkında bana sorduğun en kötü şeyi sana haber vereyim mi? Bir adamın komşusu açken tok olarak geçirmesidir, dedi. 781 Naf'den Abdullah bin Ömer hastalandı. Bunun üzerine onun için 1 dirheme Bir salkım üzüm satın alındı. O sırada yanına dilenen bir miskin geldi. Abdullah bin Ömer onu ona veriniz dedi. Dilencinin karşısına başka biri çıktı. Üzüm salkımını ondan 1 dirheme satın alıp Abdullah bin Ömer'e getirdi. Ardından aynı miskin dilenmeye geldi. Yine onu ona verin dedi. Sonra yine karşısına başka biri çıkıp bir salkım üzümü ondan 1 dirheme satın aldı. Dilenci dönmek istedi ancak men edildi. Eğer Abdullah bin Ömer onun aynı halkam olduğunu bilseydi elbette ondan tatmazdı. 782 Meslemeden Ömer bin Abdurrazz'ın yalnız olduğu ve huzuruna kimsenin girmediği bir evde sabah namazından sonra huzuruna girdim. Cariyesi içinde seyyhan hurması olan bir tabak getirdi. Hurmayı çok severdi. Cariyesi içinde seihan hurması olan bir tabağı 10'dan 2 avuç dolusu aldı. Sonra eğ mesleme bir adam bunu yesin. Sonra üzerine su içsin ki hurma üzerine su içmek çok hoş olur. Geceye kadar ona yeter mi diye sordu. Ben bilmiyorum dedim. Bunun üzerine biraz daha fazla aldı ve bu yeter mi diye sordu. Ben evet, ey müminlerine dedim. Bundan azı Başka bir yemeği istemeyecek kadar ona yeter dedim. Ömer bin Abdülaziz, bu kadarı bile yetiyorsa neden ateşe girersin buyurdu. Mesleme dedi ki bu nasihatin beni etkilediği kadar hiçbir şey etkilemedi. 783 Hişam bin Amr'dan Ali Selat ve Selam Efendimiz bir Müslümanın diğer bir Müslümana 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Şüphesiz her ikisi de bunu yapmışsa birbirlerinden uzak oldukları sürece haktan uzaklaşmış olurlar. Onlardan ilk dönenin dönüşü kendisi için kefarettir. Eğer selam verir de diğeri selamını almazsa melekler ona selam verir. Diğeri de şeytan cevap verir. Birbirlerinden uzak, dargın oldukları halde ölürlerse cennete birlikte sanırım asla kılamazlar. 784 Muaz bin Cebel'den Şüphesiz siz sıkıntıların fitnesiyle imtihan edildiniz ve sabrettiniz. Yakında sevinçlerin fitnesiyle imtihan edileceksiniz. Hakkınızda en çok korktuğum şey altın bilezik takanın, Şam'ın inci örtüsü ve Yemen'in kumaşını giyen, zengini yoran, fakirden de bulamayacağı şeyi isteyen kadın fitnesidir. 785 İbn-i Şihab'dan Ömer bin Hattab yıkılmış iki ev arasında durdu. Onlar falana ait iki evdi. Sonra kardeşin kebap yaptı ancak o kadar pişti ki kül etti dedi. Yani kaş yapayım derken göz çıkardı. 786 Abdullah'dan Şüphesi şu Kur'an Allah'ın eğitimidir. Kim bu eğitime dahil olursa emniyettedir. 787 kata eden. Bu Kur'anla birlikte bulunan kimse bu Kur'anla birlikte bulunan kimse ya ondan bir şey elde etmiş ya da bir şey kaybetmiş olarak kalkar. Allah'ın vermiş olduğu hüküm ise biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. İsra 82. 788 Abdullah bin Amr bin Elas'tan. Kur'an'daki her ayet cennetteki bir derece ve evlerinizdeki bir lambadır. 789 Ebu Hureyre'den İçinde Allah'ın kitabı okunan evinin hayrı çoğalır. Oraya melekler gelir ve şeytanlar oradan çıkar. Şüphesiz içinde Allah'ın kitabının okunmadığı ev sahiplerine dar gelir, hayrı azalır. Şeytanlar oraya gelir ve melekler oradan çıkar. 790 Hasan-ı Basri'den Ali Selati ve selam ona ulaşmış. Dikkat edin. Evlerin hayırdan en boş olanı, Allah'ın kitabından boş olan evdir. Muhammed'in elini Muhammed'in canlı elinde tutana yemin ederim ki şüphesiz şeytan içinde Bakara Suresi'nin okunduğu evden onu işitmemek için çıkar. 791 Mücahid'den aziz ve celil olan Allah'ın onun hakkını gözeterek okurlar Bakara 121. ayet-i kerimesi hakkında onun yapılması gerektiği gibi uygularlar demektir buyurmuştur. 792 Hasan'ı bahseden şüphesiz bu Kur'an'ı onun gerçek şekilde yorumu hakkında bilgisi olmayan köleler ve çocuklar okudular. Kur'an tarafından açıklanmadan önce onun emirlerini yorumlamaya başladılar. yorumlayamadılar. Allah Subhanahu ve Teala sana bu mübarek kitabı ayetleri düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat 29. ayeti buyurmuştur. Ona tabi olanlar vallahi onun ayetlerini düşünmediler. Yine vallahi bu düşünme ve onun harflerinin ezberlenmesi ne de emir ve yasaklardaki sınırların bildirilmesidir. Öyle ki Onlardan biri bütün Kur'an'ı okudum. Onun bir harfini bile düşürmedim. Bir harfini dahi yanlış okumadım der. Kur'an ne onun ahlakında ne de amellerinde görülmez. Öyle ki onlardan biri şüphesiz ben tek nefeste bir sure okurum der. Vallahi bunlar ne kurağdır ne alimdir ne hakimdir ne de Allah'tan korkanlardır. Kur'anlar böyle olduğu sürece Allah insanlar arasında onlar gibisini çoğaltmasın. Amin. 793 Yezid er Reşk'ten. Yezid mutarrif'in Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak. Bir kazanç umabilirler. Hatır 29. ayeti okuduğunu ve işte bu ayet hurra ayetidir. Kur'an okuyanların bilmesi gereken ayettir dediğini nakleder. 794 Yezid bin Habe Ebu Habib'den İbn Şaib İlah'ın kitabı ve Resulullah'ın sözüne nazire yapma diye yine şöyle dedi onun sözüne benzer bir örnek getirme buyurmuştur. 795 Ubeydullah bin Zahra'dan Okunduktan sonra musafın içine üflünmesi hoş değildir. 796 Ebu Derda'dan Mushaflarınızı süslediğiniz ve mescitlerinizi donattığınız nakışlarla süslediğiniz zaman helak üzeresiniz buyurmuştur. 797 İbni Ebu Rubvab'dan Mücahit Kur'an okuyor ve namaz kılıyordu. Bir koku hissetti. Koku kayboluncaya kadar Kur'an okumadı. 798 Abdullah bin Amr El Aslan Kim Kur'an'ı okursa iki yanı arasında peygamberlik sabitleştirilir. Ancak kendisine vahit gelmez. Kim Kur'an'ı okur da Allah'ın yarattıklarından birine kendisine verilenden daha üstün bir şey verildiğini zannederse Allah'ın yüceltmiş olduğunu küçümsemiş, Allah'ın küçümse dediğinde yüceltmiş olur. Kur'an'ı anlamıyla ezberleyenin bilgisizlik gösterenler içinde bilgisizlik, öfke duyanlar içinde öfke duyması yakışmaz. O ancak affeder ve bağışlar. 799 İskenderiyeli bir adamdan Ali sallatü vesselam'a ey Allah'ın Resulü hangi amel daha üstündür diye soruldu. Ali sallatü vesselam konup göçenin yaptığı. Ali sallatü vesselam konup göçen nedir, kimdir diye soruldu. Efendimiz Kur'an'ı hatmettikten sonra tekbir okumaya başlayandır buyurdu. 800 katade aziz ve celil olan Allah'ın onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirdiler. Ayet-i kerimesi hakkında. Vallahi onlara Allah'ın kendilerini batıldan uzaklaştırıcı olan emri gelmiştir buyurdu.